Ebu Suud Efendi'nin şia kafirdir. Şia'ya kafir demeyende de kafirdir şeklinde bir fetvası sabit midir? Sabitse nasıl anlamalıyız? Öyle bir fetva bilmiyorum. Böyle diyenler var mıdır? Vardır. Neye dayanıyorlar? Ee, bir kısım imamiyenin çok böyle öne çıkan, rahatsız eden, göze göze batan iddiaları dolayısıyladır. Yani Ee, şia diye genellemeyelim, imam diye tahsis edelim, tayin edelim. Ee, açın bakın, rivayet kaynaklarına, itikat metinlerine, imamete inanmayanların küfrüne dair açık ifadeler görürsünüz. Buna rağmen biz imam tamamı kafirdir demiyoruz. Bakın işte birinci bölümde ee, Pardon bu bölümün başında gördük. <gülüyor> İki tane Şii olduğu söylenen <gülüyor> hatta rafızı olduğu vurgulanan ravi var. İmam Müslim gibi, Ahmet bin Hanbel gibi imamlar bunlardan hadis alıyor. Biz Şia'yı e, genel olarak ya da imamiyeyi bütün olarak tekfir etmiyoruz. Böyle bir tavrımız yok. Bu özellikle bir kısım e, muakkar akide kitaplarına girmiş وَنُكَفِّرُ مَنْ كَفَّرَنَا şeklindeki ifadeden gelir. Yani İmamiyye bizi tekfir ediyorsa veya Mutezile veya Cehmiye her kimse bizi tekfir edenler bizi toptan tekfir ettikleri için kafir olmuşlardır. Biz de onları tekfir ederiz şeklinde ifadeler var. Ama biz re'sen bütün şia kafirdir şeklinde bir şey söylemiyoruz. Böyle söylenmesini de doğru bulmuyoruz.